Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 104 gün kaldı. Bugün çevre haberlerinde biraz içe bakalım ve bakalım neler oluyor ülkemizde. Yıllardır çevresine verdiği korkunç zarara dile getirdiğimiz Afşin Elbistan Termik Santrali'nin tarım arazilerine zarar verdiği Yargıtay tarafından karara bağlandı. Santrale karşı dava açan bir çiftçi 110 bin lira tazminat kazandı. Çiftçi Mehmet Yağcı diğer birçok mağdur gibi Afşin Elbistan Termik Santrali'nin baca gaza arıtma tesisi olmadan çalışarak arazisine verdiği zarar Nedeniyle dava açtı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden bilirkişi heyetinin aldığı numuneler Tarım Bakanlığı Laboratuvarı'nda incelendi. Sonuçlar çoğu arazide %10'luk bir değer kaybı olduğunu gösterdi. Yerel mahkemede bu yönde karar verdi. Ardından Yargıtay'a giden ilk dava olan Mehmet Yağcı'nın durumuna ilişkin verilen kararı Yargıtay'da onadı. Bu kararın önemi büyük çünkü konuyla ilgili Yargıtay'ın verdiği ilk karar olduğu için emsal teşkil edecek. Yerel de aynı taleple açılmış 160 dava var ve Yargıtay'da bekleyen onlarca başka dava da var. Bu karar tüm bu davaların da sonuçlarını etkileyebilecek bir örnek olacak. Aynı şekilde Termik Santral'in korkunç zararlar verdiği diğer yerlerde de insanların hakkını hukuki yoldan aramaları için bir teşvik niteliğinde de olacak. Evet Doğu Karadeniz'de hidroelektrik santrallere karşı mücadele veren muhtarlar ise ne yazık ki mücadelelerinde henüz sonuç alamadılar. Radikal Gazetesi'nin haberine göre Doğu Karadeniz Senoz Vadisi'nde 11 köyün muhtarı 2008'de Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuş ve Senoz'un sit alanı ilan edilmesini istemişti. Ancak 1,5 yıl sonra geçen hafta Rize'nin Çayeli ilçesinde kurul, taş ocakları ve yapımı devam eden HES projelerinin vadiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Bu nedenle alanın sit alanı özelliklerini yitirdiğine karar verdi. Yani önce boz sonra da bu değerin yok olduğunu söylediğin için koruma altına alma. İnşaatlar aksine verilen mahkeme kararlarına rağmen de sürüyor. Tema Rize temsilcisi Nevzat Özer, iki HES projesinde yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, yine de inşaatın devam ettiğini söyledi. Doğal sit alanı olan yerlerde bile HES atağı nedeniyle çevresel etki değerlendirme raporuna gerek duymadan inşaatlara başlandığını da ekledi. Dünyanın en güzel vadilerini barındıran Doğu Karadeniz'in böyle acımasızca katledilmesi ve hukuken buna dur denmiş olmasına rağmen katliamın devam etmesi, Hukuk devletinin nerede olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Acilen hukuk kararları uygulamaya geçilmeli ve uygulamayanlar hakkında kanuni işlemler başlatılmalı. Dün ülkemizde iklim için çok önemli bir ekonomi profesörü Nicholas Stern. Stern, Grantham İklimi'ne ayrıca London School of Economics'te profesörlük yapıyor. 2006'da Brown'ın isteği üzerine iklim değişikliğinin maliyetini araştırmıştı. Konuyla ilgili hazırladığı 700 sayfalık Stern raporu tüm dünyada büyük ses getirmişti. Karbon saydamlık projesi ise 2000'den beri şirketlerin karbon ayak izini görülebilir hale getirmek için dünyanın birçok ülkesinde yürütülüyor. Yani şirketlerin sere gazı salımlarını ve iklim değişikliği ile ilgili politikalarını yatırımcılara açıklamaları sağlanıyor. Türkiye'de de projeyi Akbank ve Sabancı Üniversitesi yürütecek. İlk yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve ise 50 indeksindeki 50 şirket karbon ayak izlerini açıklamaya davet edecek. Akbank Yönetim Kurulu Başkan Suzan Sabancı, 2020'de küresel gayri safi milli hastalığının %20'sinin iklim değişikliğinden kaynaklanan zararların telafi edilmesine ayrılacağını söyledi. Amaç ise bu kaybı en aza indirmek. Bunun için bir an önce enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjilere geçiş şart. Evet bu bağlamda belediye başkanları birer birer yenilenebilir enerjilere dönmek için adımlar atıyor. Denizli Akköy ilçesi belediye başkanı Abdullah Kılbıyık verimsiz arazileri güneş paneli tarlalarına çevirmek istediklerini söyledi. Denizli'nin yıllarca pamuk ambarı olan Akköy ilçesinde zaman içerisinde pamuk tarlaları boş kaldı. İlçe ekonomisi zarar gördü. Kıl bıyıp boş tarlalara güneş panelleri kurulmasını ekonomiyi canlandırmak için istiyor. Bunun için Pamukkale Üniversitesi'ne başvurdu. Üniversite temiz enerji çalışmaları yürütüyor. Hatta ısınmadan elektrik üretimine kadar her alanda güneşten yararlanan bir güneş evi projesini de hayata geçirdi. Güneş tarlaları projesi de hayata geçirmek üzere. Akköy Belediyesi'nin bu çalışmasına tüm belediyelere örnek olmasını diliyoruz. Türkiye Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin araştırmasına göre yılda ortalama... 2640 saat güneş alıyor. En çok güneş alan bölgelerse Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgeleri. Tüm belediye başkanlarının güneş için belediye başkanı olması için hiçbir sebep yok. Tercihinizi nükleerden değil güneşten yana koyun ve www.ilovenuclear.org adresinde siz de bir radyoaktivist olun. Güneş için belediye başkanlarına destek olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıldönümüne geri sayım devam ediyor. Son 104 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi